Örnekleri Yaşam'a Aktarmak Hebu Hanzal'a Bizleri İslam'la şereflendiren Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, bu dini en güzel şekilde açıklayan müminlere, üsve-i hasene olan Rasûle, ashabına, Ali beytine, örnekliğe hakkıyla tabi olanların üzerine olsun. Başarıya ulaşmanın yolu, başarıya ulaşmış insanları taklit etmekten geçer. Bu, insanlığın kolektif akıl, tarihi tecrübeyle vardıkları bir hakikattir. Kendinden önce var olan tüm hayırları kendinde toplayan ve kemale erdiren İslam da bu hakikate işaret etmiştir. İslam'ın en açık ve dikkat çekilen kavramlarından biri, ittiba kavramıdır. En açık ve bariz yasaklarından biri de, iptida kavramıdır. Toplumlar, dünya ve ahiret saadetini, İslam'ın model olarak ortaya koyduklarına tabi olarak elde edecek, İki dünyanın hüsranıysa, bu modelleri bırakıp yeni modeller üretmek ve onlara tabi olmakla bid'at ortaya çıkacaktır. Muhakkak sizin için Allah Resulü'nde güzel örneklik vardır. Ahzab Suresi 21 İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ve onlara ihsan üzere tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, İçinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tevbe Suresi 100 İki ayette gayet açıktır. Ahiret yurduna, Allah subhanehu ve Teala'nın rızasına ve altından ırmaklar akan cennetlere tabi olanların yolu çizilmiştir. Onlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona arkadaşlık eden sahabeyi örnek alacak, ve onlara ihsan üzere tabi olacaklardır. Hatta bu o kadar önemli bir meseledir ki, amellerin kabul şartıdır. Bir insan yaptığı amellerin kabul olmasını istiyorsa, önce niyetini ıslah edecek, sonra amelini model ve üsve-i hasene olana benzetecektir. Aksi halde, yaptıkları salih amel değil, ateşe yaslanacak yorgunluk olarak isimlendirilir. Kimin yaptığı amel bizim yaptığımız üzere değilse, o merduttur, reddedilmiş, kabul edilmemiştir. Buhari. Hadisi bu hakikati anlatır. Bugün herkes çözüm arayışındadır. Oysa bu arayış başlangıç itibariyle anlamsızdır. Çünkü çözüm, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve teâlâ tarafından konmuştur ve hiçbir kapalılık söz konusu değildir. Bir toplumun ihya ve inşası ancak belli bir yol izleyip, İhya ve inşa olmuşlara tabi olmaktan geçer. Bu arayışın temeli, neyi örnek almalı, hangi metotla ihya olmalıyız şeklinde olmamalıdır. Çünkü bu söz götürmeyecek kadar açıktır. Asıl sorun, acaba bu örnekliği günlük hayatımıza nasıl aktarmalıyız şeklinde olmalıdır. Aynı ayetleri okuyan, aynı hadislere muhatap olan iki topluluk, yerle gök, siyahla beyaz arasındaki fark gibi farklı neticeler. Ortaya çıkan bu sonuç farklılığı insanları yeni arayışlara sevk etmiştir. Oysa kaynak arayışı ve model üretimi bir kenara bırakılıp ''Acaba doğru taklit edebiliyor muyuz?'' sorusu sorulsa problem ortadan kalkacaktır. Bu konuda hiç şüphemiz olmamalıdır. Allah subhanehu ve teâlâ'nın ortaya koyduğu model en hayırlı olandır. Ancak mühim olan o modele insanların doğru şekilde uymasıdır. Bu problem İslam'ın ilk yıllarında zuhur etti. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının model olduğunu kabul ediyorlardı ancak bu modeli yaşadıkları hayata olması gerektiği gibi aktaramayınca farklı sonuçlar elde ediyorlardı. Bunu fark eden sahabeler insanları uyardılar. Bunun neticesini görebildikleri için bazen sertleştiler. Tabiine öyle sert ifadeler kullandılar ki, Sonradan gelen alimler acaba bizim dönemimizi görselerdi nasıl tepki gösterirlerdi demek durumunda kaldı. Huzeyfe radıyallahu an Muhammed'in ashabının yapmadığı amellerle ibadet etmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü önden gelen geriden gelene söz bırakmamıştır diyordu. İbn Mesud radıyallahu an birinin yoluna uyacaksanız ölenlerin yoluna uyunuz. Onlar ashabtır. Bu ümmetin en hayırlıları kalpleri en iyi ve ilimleri en derin olanlardır. Allah onları Resulü'nün arkadaşlığı, dinin size nakledilmesi için seçti. Onların ahlak ve yollarına uyun. Çünkü onlar dost doğru yol üzereydiler diyordu. İmam Malik rahimehullah bu ümmetin sonu ancak başının ıslah olduğu şeyle ıslah olur. O gün din olmayan bugün de din değildir diyordu. Bize düşen, kaynaklar üzerinde laf kalabalığı yapmak değildir. Çünkü malumun ilamıdır. Asıl vazifemiz, o modelleri ihya etmek ve onlar gibi yaşanabileceğini göstermektir. İnsanlığı bunalımdan kurtaracak yol da budur. Örnekleri güncellemek ve hayatın içinde yaşanırlığını ortaya koymaktır. Bugün en zorlu ve önemli vazife, birilerinin insanlığa pratik ve hal diliyle problemin aslını göstermesidir. Mesele modelin ne olduğu değildir. Mesele modelin güncellenmesi yani yaşanılan hayata uyarlanmasıdır. Bu meseleyi bazı misallerle aydınlatmak daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bugün Müslüman bir bayan Hatice radıyallahu anh'a annemizin hayatını öğreniyor. Bu bacımızın Hatice radıyallahu anh'a annemizi örnek alması için üzlete çekilmiş, korkarak eve gelen ve beni örtün diye titreyen bir kocaya, onun da hayır, vallahi diye başlayan bir cümle kurmasına gerek yoktur. Hatice radıyallahu anh'a annemizi örnek almak için bu olayların yaşanmasını beklemek, onu sözde model kabul edip özde yüz çevirmektir. Bugün bir kadının eşine, ''Allah seninle olsun, hiçbir şeye ihtiyacımız yok, sen bizi düşünme, Müslümanlar içinde sana ne düşüyorsa onu yap, ben bu evin bekçisi olur, geride kalanları muhafaza ederim.'' demesi Hatice radıyallahu anh'a modelini ihya etmektir. Eşinden sürekli isteklerde bulunup, onu dünyaya sevk eden, korku ve endişeler üretip, onu İslami çalışmalardan alıkoyan bir kadın, Hatice radıyallahu anh'a annemizi gözleri yaşlı dinlese de bu ona fayda vermeyecek, bilakis vebal olacaktır. Eğer bir bacımız cennet saadetini istiyorsa yol bellidir. Rıza-i ilahi ve cennet bu öncülere tabi olmakla elde edilebilir. Onları model olarak ihya etmeli, yaşadığı hayata uyarlamalıdır. Bir genç kardeşimiz Mus'ab radıyallahu anh'in hayatını öğrenince duygulanabilir veya Üsame bin Zeyd radıyallahu anh henüz 18 yaşında sahabeye komutan seçilmesi onu heyecanlandırabilir. İbn Abbas radıyallahu an ve İbn Ömer radıyallahu an daha çocuk denecek yaşta fakihleşmeleri ve büyük sahabelerin onlara soru sormaları ilim aşkı uyandırabilir. Bu duygular olması gereken duygulardır ancak hayata uyarlanıp güncellenmeden hiçbir anlam ifade etmez. Günümüzdekilerin bu örnekleri bilmemesi ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna böyle gençlerin azlığı bundandır. Bir gencin musab olması için zengin bir anne, dolaplar dolusu elbise, Medine'ye görevli yollanmaya ihtiyacı yoktur. Bir genç evlilik ve iş hayallerini bir kenara bırakıp Allah subhanehu ve teala'ya dönmekle çağın musabıdır. Emir sahiplerinin önünde diz çöken ve Allah yolunda her işe hazırım diyebilmesi onu musablaştırır. Diliyle ve amelleriyle olgunluğu hayata dair değil, cennete dair program ve hayallerinin olması onu Allah subhanehu ve Teala'nın razı olduğu gençlerden kılacaktır. Tüm hayatı evlilik ve iş üzerinden okuyan, gereksiz meselelerle kalbini ve zihnini meşgul eden bir gencin dünyasında musab, 5 harfli bir kelime olmaktan öteye geçmez. Bugün evini, barkını, aile ve eğitimini, her şeyini terk edip İslam için yaşamaya hazırım diyen her genç Musaptır. Veya taşkınlıktan uzak, edebiyle göz dolduran, hep hayır meclislerinde bulunan, konuşmayı değil susup öğrenmeyi şiar edinen her genç bir Üsame, İbn Ömer, İbn Abbas'tır. Onları model almak ancak onların ahlakını günümüze taşımakla mümkün olur. Bulunduğu her ortamda gülen, konuşmak için konuşan, insanları güldürme hafifliğini meziyet sanan, hayatı ve dostluğu espri ve şaka üzerinden okuyan bir gencin bu isimlerle adı dahi aynı cümlede geçemez. Çalışan bir kardeşimiz infak noktasında Osman radıyallahu anh, Ebu Dahdah radıyallahu anh'i öğrenebilir. Ancak bunları hayata taşımadan onları örnek almış olamaz. Kim Allah'a güzel bir borç verirse ona kat kat fazlasını verir. Bakara suresi 235 Bu ayet inince Ebu Dahtah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Allah bizden borç mu istiyor ey Allah'ın Resulü dedi. Evet cevabını işitince ver elini. Bahçemi Allah'a borç olarak verdim diyerek içinde 600 ağaç olan bahçeyi infak etti. Osman radıyallahu an sahabenin zenginlerindendi. Ne zaman zorluk olsa malıyla Müslümanların sıkıntısını gideriyordu. Zorluk ordusunu Tebük Savaşı malıyla donatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdelemişti. Ebu Bekir radıyallahu an döneminde kıtlık olmuş İnsanlar şikayette bulunmuştu. Osman radıyallahu an bin develik kervanla ticaretten dönmüştü. Tüccarlar kapısına yığıldı. Ne kadar fiyat teklif edildi daha fazlasını veren var diyerek karşı çıktı. Tüccarlardan biri, ''Medine'de bizden başka tüccar yok, kimdir bu daha fazlasını veren?'' diye sorunca, ''Allah'' diye cevap verdi ve ''Allah her dirheme karşı on dirhem veriyor.'' ''Var mı fazlasını veren?'' dedi. Evet, bunlar gibi onlarca örnek verilebilir. Altı yüz hurma ağacı demek, önünde altı yüz değerli beyaz eşya olan bir mağaza demektir. Bin yüklü deve, günümüz şartlarında malzeme yüklü bin araba demektir. Bir Müslüman tüccarın ağaçlı bahçesi veya yüklü devesi olması gerekmez. Bugün ceplerimize, hayallerimize ve yarınlarımıza adeta yapışık olan araba, Ev ve iş yeri anahtarlarını Allah subhanehu ve teâlâ için masaya bırakanlar bu örnekleri ihya etmiş olurlar. Bunları bilmek, lafla anlatmak, gözyaşıyla süslemekse duyguları takmin eder. Bunlar infak konusunda örneklerimizdir. Bunları model olarak alıp uygulayacak insanlara ne de çok ihtiyaç vardır. Dün bir cephede savaş vardı. O orduyu donatanlar cennetle mükafatlanmıştı. Bugün dünyanın her yerinde, her cephede savaş var. İslam ümmeti yaralarını saracak imkanlardan dahi yoksundur. Acaba bu mücadeleye evini, arabasını, kıymette vebal olacak dünya ziynetlerini verenlerin mükafatı ne olur? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Her alanda yüzlerce örnek vardır. Ancak mesele bunların güncellenmesi ve yaşanılan hayata aktarılmasıdır. İşte o zaman çözüm aramaya gerek kalmayacaktır. İslam tarihini istismar eden, örneklerle gönül eğlendiren münafıkların gerçek yüzü meydana çıkacaktır. Yaşadığımız şu günler ne de acıdır. İslam davasına hiçbir katkısı olmadığı gibi, dünyada kendi mal ve mülklerine katkı yapanların, İslam için sıkıntı çekmek denildiğinde, klimasız ortamda ders yapmalarını anlata anlata bitiremeyenlerin, Bilalleri radıyallahu anh, Ammarları radıyallahu anh, Habbapları radıyallahu anh anlatıp insanları aldatmaları hangi ölçüyle izah edilebilir? İslam adına dikili tek bir ağacı olmayanların, izledikleri film ve dizi senaryolarını çözüm diye gençlerin önüne koyan, sahabeden örneklerle cümlesini tamamlayanları hangi su temizler? Bu nasıl bir varisliktir? Bu hayatlar, her çağda yaşansın diye vardır. Bu çekilenler, nesillerin ihya ve inşası içindir. Bu örnekleri, kişisel çıkarları ve hasta kalplerini tatmin için kullananlar, bu yağmacılığın hesabını nasıl vereceklerdir? Bu öyle bir hastalıktır ki, iliklerimize kadar işlemiştir. Asıl sorun, kimsenin bu hastalığın farkında olmaması veya vurdum duymaz davranmasıdır. Sözlü olarak anlatılıp, kitaplara işlenince örnek alındığı, onların yolunda olunduğu zannı, sorunu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yenilerden ve eskilerden yaşanmış iki örnek vermek istiyorum. Bir kardeşimiz şöyle bir olay aktarmıştı. Şirkin ve fıskın asıl olduğu, insanların Allah subhanehu ve teâlâya dahi hakaret edebildiği, halkı azgın bir beldede her fırsatta davet yapan, İnsanlara Allah'ı ve ahireti hatırlatan bir genç varmış. Bazen ferdi davet yapıyor, bazen bir pazar tahtasına çıkıp insanları uyarıyormuş. Ortamda bulunanlar bu takdir edilecek insanı bir deliği dinliyormuş gibi alaylı bir yüz ifadesiyle dinledi. Oysa aynı insanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, i̇bn Mesud radıyallahu anh'i ve benzeri sahabeleri, kâbe yanında ve panayırlarda aynı üslupla yaptıkları davetten ötürü örnek olarak anlatıyorlar. İki kelimesinden biri Seyyid Kutup olan İslami hareket ve arayışları, onun yaşam ve menheç ölçüsüyle değerlendiren nice insan vardır. Ancak bu insanların polis ve mahkeme nezdinde tutumları, izzet ve şerefi, heyecan, zillet ve alçaklığı akıl olarak anlattıklarını görünce, insanın Allah'tan geldik tekrar ona döneceğiz diyesi geliyor. Örnek konusunda kaynağa doğru tespit, gündemleştirme ve bilgi yetmiyor. Vaka bunun en hayırlı şahididir. İlk nesli, gözyaşları ve edebi cümlelerle anlatanların, günümüz için benzer yaşamları, kahkahalar ve alaylı cümlelerle küçümsemesi bunun kanıtıdır. Güneş doğunca, gecenin karanlığına gizlenen çirkinlikler açığa çıkar. İslam'ı kullanan, Müslümanların duygularını istismar eden münafıkların gerçek yüzü, bu örneklerin güncellenmesi ve hayatımızda karşılıklarının bulunmasıyla anlaşılacaktır. Allah subhanehu ve teâlâ'yı ve ahiret gününü uman her Müslüman bu konuda hassas olmalıdır. Bilmekle yetinmemeli, hayatın içinde yer vererek ihya etmelidir. Bütün selefin korktuğu ve Allah subhanehu ve teâlâ'ya sığındığı nifak bundan başkası değildir. İnanılması gerektiği gibi inanmamak Yaşanması gerektiği gibi yaşamamak, amellerin insanın söz ve bilgisini yalanlaması. Allah subhanehu ve Teala bizleri varis olduğumuz davanın muhlis ve muhsin fertlerinden kılsın. Şeytanın vesveselerinden, nefsin marazından muhafaza eylesin. Amin. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin dördüncü sayısında yayınlanmıştır.